Günaydın Güven Bey. Günaydın Merhaba. Günaydın. Günaydın Can. Evet bıraktığımız yerden devam ediyoruz din felsefesi üzerinde konuşmalara başladık iki hafta ee, önümüzdeki hafta programımız olmayacak ondan sonra da gene devam edeceğiz herhalde. Bu ee, evet din felsefesi geniş bir konu içinde bir sürü ilginç değişik tema var. Geçen hafta bahsetmiştik temel problemleri din felsefesi dediğimiz zaman e, literatürde karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi belki en önemlisi olabilir. Kötülük problemiydi. E, her şeyi bilen gören ve her şeye kadir bir tanrının varlığı ışığında dünyadaki kötülüklerin e, varlığını nasıl açıklayacağız problemi. Bu e, kendi başına bir... E, program ayrılacak kadar e, En aşağı uzun bir konu e, Buna geliriz e, Çok dinler problemi Diye geçen bir problem var Yani e, dünya yüzünde Kırkı aşkın e, Organize olmuş ve e, Geniş bir kitle tarafından e, izlenen inanılan Din var e, Bu dinler arasından e, Belki bir tanesi Yalnızca gerçek e, Tanrı'nın sözünü yansıtıyor diğerleri yanlış e, belki birkaç tanesi e, belki hiçbiri değil bu konuda dinler arasında bir karşılaştırma nasıl yapılabilir ve e, bilginin statüsü konusunda nasıl bir yargıya e, varacağız değişik dinlerle yüz yüze kaldığımız zaman e, bu ikinci başka bir problem. Ahlak-din ilişkisi de üçüncü bir e, sorun din felsefesinde. Yani ahlaklı bir hayat için illa dini inanç gerekiyor mu? E, Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerde dediği gibi eğer e, tanrı inancı ortadan kalkarsa her şeyi yapmak mübah hale gelebilir. Dolayısıyla e, ahlaki açıdan bir kaos içinde vururuz kendimizi. Ee, düşüncesine mi inanacağız ee, yoksa buna karşı daha e, son zamanların e, önemli ve gözde felsefecilerinden mesela Slavoj Žižek'in dediği gibi asıl tanrı inancı mı e, insanlara e, en olmadık ahlaksızca şeyleri yaptıracak bir zemin e, sağlıyor e, ahlak ile din arasındaki ilişki üçüncü soruda bu. E, dördüncü sorun e, belki özgür irade sorunu e, bu da aslında derin bir mesele e, din felsefesinin dışında da böyle e, fakat din felsefesi için de önemli çünkü tanrı her şeyi önceden bilen gören bir varlıksa bu düşünceyle insanların özgür iradeye sahip olması düşüncesini nasıl bağdaştıracağız e, burada bir zorluk var çünkü özgür irade ben anladığımız eğer e, bir sonraki adımda ne yapacağımızın belirlenmemiş olması ve o onun hep bizim kararımıza tabi olmasıysa e, burada bir sonraki adımda ne yapacağımıza e, ilişkin bir bilinemezlik e, olması varmış gibi gözüküyor. Fakat e, Tanrı bütün olacakları zaten e, önceden biliyorsa e, Bizlere özgür iradeyi nasıl vermiş olabilir? Özgür irade sorunu da bu. Son olarak da beşinci sorun, e, Tanrı'nın varlığı ile ilgili argümanlar. E, Tanrı var mı yok mu sorusunun cevabını arıyorsak, e, bu cevabı nerede arayacağız? E, rasyonel akıl yürütme yöntemleriyle mi? E, eğer öyle yapacaksak, Tanrı'nın varlığını göstermek üzere e, felsefecilerin öne sürdüğü argümanlar nelerdir? Aslında belki bu beşinci ve son e, sorunun genel çerçevesinden bir parça bugün bahsederiz diye düşünüyordum. Fakat e, bir şey daha ekleyeyim oraya girmeden. Geçen hafta e, teizmle deizm arasında bir e, ayrım çizmiştik. Evet. E, İkisi de aslında e, Tanrı kelimesinin e, kökünden gelen e, terimler. E, teizm, Teos'tan eski Yunanca'da e, Deizm'de Deus'tan e, Latince'de geliyor. Fakat farklı konotasyonları var. Teizm e, müdahale etme e, imkanı olan ve e, zaman zamanda dünyadaki gidişata müdahale eden bir tanrı kavramı içeriyor. ise evreni kurmuş, yaratmış ve ondan sonra kendi gidişatına kendi içindeki kendi mekaniğiyle evrilecek şekilde kendisi ortadan çekilmiş bir tanrı kavramını içeriyor. Buna bir de ateizm ve agnostisizm e, ayrımlarını eklemiştik. Ve orada da aslında bir karmaşıklık olduğundan bahsetmiştik. E, şöyle ki e, Tanrı'nın varlığına dair bir inanç sahibi olmamakla Tanrı'nın var olmadığına dair bir inanç sahibi olmak farklı şeyler. Ama bunların ikisi de ateizm diye geçiyor. E, agnostisizm'de de Tanrı'nın varlığının bilinemediği e, konusuyla bilinemeyeceği yani hiçbir zaman yalnız bu zaman değil gelecekte de bilinemeyeceği e, iki farklı iddia bunların ikisi de agnostisizm diye geçiyor her neyse bu konularda konuşurken bu ayrımları dikkatli bir şekilde e, çizmek gerekir filan demiştim buraya bir beşinci belki ayrım eklemek istiyorum e, dinleyicilerimizden Akın Yılmaz Bey e, bir e, Elektronik postayla iletmiş e, Panteizm Konusu var bir de bu da aslında çok ilginç Bir e, mesele e, Varlık argümanlarından Bahsederken bu konuda yazmış Çizmiş ortaçağ felsefecileri Arasında belki en önemlileri İslam dünyasının düşünürleri e, Bunlardan bahsedeceğim Panteizmde de Aslında e, En azından panteist görüşün Bir versiyonunu 12. yüzyılda yaşamış olan Tayfa doğumlu İbn Arabi geliştirmiş. Pantheizm pan ve teizm kelimelerinin birleştirilmesinden oluşuyor. Pan her şeyi kapsayan anlamında, teizm de Tanrı varlıklı temelli bir dini inanç. Yani her, her, her yerde görebiliriz anlamına geliyor değil mi? Tanrı'nın e, varlığının bir anlamda. E, evet. Aslında Tanrı'nın varlığının her şeyin içinde olduğunu i̇çinde, evet. e, hatta tersinden söylersek her şeyin e, Tanrı'nın bir parçası olduğunu savunan görüş. panteizm yani e, semavi dinlerdeki e, Tanrı görüşünden çok farklı bir şey. Ona bakarsak e, işte Tanrı kendi başına bir varlık ve dünyayı, evreni yaratıyor, yaratmaya karar veriyor. O konuda bir takım yargılarda bulunuyor ve uzaktan bakıyor bu yarattığı evrene. Teist görüşlerde işte bazen müdahalede bulunuyor, mucizeler yaratıyor. Dua edenlerin duaları karşılık buluyor. Deist görüşte bu olmuyor ama yine de Tanrı ile evren arasında bir iki ikilik var. A A Orada ayrı iki var, evet, evet e varlık klasmanı var. Halbuki Panteizm'de e bu tekliğe ya da birliğe indirilmiş vaziyette her şey e bir. Tanrı evrenden ayrı bir varlığı olan e bir şey değil. Evet, tasavvuftaki e vahdeti vücuta denk geliyor galiba değil mi? E vahdeti vücut Panteiz görüşün e evet bir versiyonu. E, panteizmden daha uzun boylu bahsederken e, Vahdede Vücuttan da bir parça bahsederiz e, diye düşünüyordum e, Bir taraftan çok ilginç ve güzel e, bir fikir e, Panteizm e, bir birlik fikriyle e, Tanrı düşüncesinin her şeyi bütün evreni kuşatıyor olması Ve her şeyin içinde e, Tanrı'yı bulabilme Ya da her şeyin Tanrı'nın bir parçası olması fikri. Öte yandan e, Hristiyanlık gibi, Müslümanlık gibi semavi dinler e, açısından baktığınızda e, son derece sakıncalı olabilecek e, ya da öyle görülebilecek tarafları da var. E, İslam'ın ya da Hristiyanlığın e, ortodoksisi içinde bakarsanız. E, her şey Tanrı'nın bir parçasıdır dediğiniz zaman... E, dünyadaki pek çok e, hoşlanmadığınız kötü şeyin de aslında Tanrı'nın bir parçası olduğunu e, kabul etmiş oluyorsunuz. E, Tanrı'nın ayrıca e, dışarıdan bakarak müdahale edecek, düzeltecek dünyadaki iyilikte, kötülükte dahil her şeyin üstünde başka bir varlık statüsünde e, olduğu görüşünden vazgeçmiş oluyorsunuz. E, bu e, bir sürü İslam ve Hristiyan düşünüğüne son derece ters gelen, çok temelden ters gelen bir görüş, panteizmi belki bir parça daha iyi anlamak için bir pan psikizm görüşünden de kısaca bahsedeyim. Bu da aslında aynı şekilde her şeyin içinde bir ruh olduğu ya da her şeyin bir zihne ...sahip olduğu görüşü. Bu da zihin felsefesinde e, tartışılan bir konudur. E, ve aynı şekilde e, bir ikiliğe karşı e, bir birlik görüşüdür. E, Kartezyen zihin felsefesinde mesela işte bedenli zihin iki değişik varlık klasmanı oluşturur. Bunların nasıl birbirini etkileyeceği ya da bedenle ruhun nasıl bir insan... E, ...şahsında bir araya geleceği konusu Descartes'in çok uğraştığı bir konu. Halbuki panpsikistler böyle bir ikilik olmadığını aslında her şeyin içinde bir parça zihin ya da bir parça ruh bulunduğunu... ...dolayısıyla en basit organizmalardan en gelişmiş canlılara kadar... Her şeyde zihin olduğunu ama her bedenin bir zihin aynı zamanda içerdiğini ve bunun birbirlik arz ettiğini savunuyorlar. Bunu da Yunanca'dan gene psüke'den geliyor değil mi? Yani zihin. Evet e, yani eski Yunan felsefesindeki psüke kelimesi aslında ilginç bir etimolojiye sahip. Bugün kullandığımız anlamda Hem ruh Hem can Belki kelimelerini terimlerini içeriyor Yani hem bir hayat canlılık Vahsı var Psikenin içinde Hem de bir psikolojik Kapasite vahsı var Bugün ruh Dediğimiz zaman anladığımız şey Aslında batı felsefesinin içinden gelmiş ve daha başka Konotasyonları olan bir şey fakat Genel olarak evet e, Psühe böyle bir Hem, hem canlı hem e, Zihinli e, Bir e, Varlığa işaret ediyor Hem psikizmde e, Her şeyin içinde Bu psühe dediğimiz e, Can ve ruh vasıflarının Bulunduğunu e, iddia eden görüş e, e, Panlı başka Görüşler de var e, biliyorsunuz Panlı Türkizme kadar e, kayan, her şeyi bir e, mercekten e, görmekten hoşlanan belki insanların e, şey yaptığı, meylettiği e, bir görüş tarzı da denebilir. E, panteizmden daha sonra belki e, bir parça daha bahsederiz e, İbn Arabi'den ve Vahdi Vücuttan da e, o, o çerçevede. Fakat şimdi e, varlık argümanları konusuna biraz dönmek istiyorum. Hı hı. E, şunu belki e, e, sormak istiyorum e, Tanrı ile ilgili bir inancımız var diyelim Tanrının varlığına inanıyoruz ya da Tanrının var olmadığına inanıyoruz ya da Tanrının varlığının bilinemeyeceğine inanıyoruz e, bu inancı nasıl bir zeminde e, Savunuyoruz ve e, ne şekilde temellendirebiliriz hangi zeminde savunabiliriz e, şimdi e, Dünya yüzünde şu anda yaşamakta olan insanların e, hayli büyük bir çoğunluğu bir tür Tanrı inancına sahip yani kırkkı aşkın organize din e, var e, dedim Dolayısıyla bu inançlar arasında da bir geniş bir yelpazeden bahsetmek mümkün fakat Tanrı bir Tanrı e, kavramına ya da bir tanrı kavramıyla temellenmiş inanca sahip olan insanlar Böyle bir inanca sahip olmayanlara göre çok daha fazla Öte yandan bu tanrı inancına sahip olan insanların çoğunluğunun Bu konuları uzun boylu araştırıp düşünüp Kendi başlarına akıl yürütme sonucunda bu inancı var büyük ihtimalle söylenemez çünkü hemen hepimiz e, içinde doğduğumuz e, kültürel denizin bir parçası olan e, inançlar e, denizinde diyelim e, kendimizi buluyoruz e, bunun içinde e, işte Tanrı inancı da oluyor ve genellikle e, Müslüman bir ülkede Müslüman anne babadan doğan insanlar Müslüman olarak hayatlarını sürdüyorlar Hristiyanlar Museviler, e, Taoistler, Budistler e, de benzer şekilde kendilerini e, bir inançlar dünyası içinde bulmuş oluyorlar. Fakat e, eğer bir şekilde bu inançları gözden geçirmek ve e, belki felsefeci Aristoteles'in de dediği gibi e, hayatı değerli kılan şey e, gözden geçirilmiş, sınanmış bir hayat e, yaşamaksa bu inançlarımızı sorgulamaya çalışırsak, o zaman Tanrı inancı konusunda, Tanrı'nın varlığı konusunda nereye yaslanabiliriz ve elimizden bak konuda düşünmek için varlık argümanları burada gündeme geliyor. Burada da din felsefesinde aslında belki iki ayrı görüşten söz etmek mümkün. Bir tanesi rasyonel aklı öne süren, öne koyan görüş. Ee, yani e, Tanrı'nın eğer Tanrı varsa bize sonuç olarak rasyonel bir akıl vermiş durumda ve e, kısmen de kendisini iyi anlamamız için. Dolayısıyla biz bu akla güvenebiliriz ve e, dikkatli adımlarla sistematik bir şekilde e, bütün inançlarımızı incelersek e, Tanrı konusunda varacağımız e, son yargı doğru bir e, yargı olabilir Öte yandan e, bu rasyonel akla bu kadar güvenmeyi e, bir tür insan kibrine bağlayan görüşlerde var. Yani sonuçta biz sonlu e, varlıklarız, e, aklımızda evet var bir aklımız ama her şeye yetmiyor. Tanrı hakkında her şeyi anlayabileceğimizi düşünmemiz e, olsa olsa e, kibrimizden e, kaynaklanıyor olabilir. E, Tanrı konusundaki inançlarımız e, bizim çok beğendiğimiz ama aslında yetersiz olan aklımızla akıl yürütme yöntemiyle değil. Olsa olsa e, deneyimler bazında e, temellendirilebilir. Bu da ikinci görüş. Yani akıldan ziyade deneyimi öne süren bir görüş. Genellikle e, dünya dinlerine baktığımız zaman deneyimi öne süren ya da e, öne koyan e, görüşlerin aslında e, ana bilinen dinler içinde yer aldığını ama genellikle bunların teriferilerinde durduklarını ve daha ziyade e, ruhani tarafları ağır basan pratiklerle öne çıktıklarını görüyoruz. Yani belki e, şufiliğin ya da Hristiyanlık içindeki e, ya da Musevilik içindeki e, daha ruhani tarafı ağır basan e, grupların e, aklı e, inkar etmeden e, deneyimsel pratikleri daha e, öne e, sürdükleri ya da öne ön tarafa koydukları, en başta bunlara dayandıkları e, söylenebilir. Peki ee, Gülen ben bu noktada bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bir de... Tabii, tabii. Yani... E, e, doğayla ilişkiler açısından bakıldığında e, gerek işte bu e, biraz önce e, üzerinde durduğumuz rasyonel düşünceyle bakan pozitivist diyebileceğim ya da materyalist aydınlat, aydınlatmacı aydınlanmacı ya da Llanmıcı, evet. e, görüşün hakim olduğu bir şey var. Rasyonel düşünceyle, pozitivist bir düşünceyle insanın doğaya mutlaka egemen olabilecek düşünsel yetileriyle filan bir üstün varlık olarak görülmesi ihtimali de çıkıyor ortaya. Sonuçla evet. uzantı olarak ama aynı şey diğer mesela semavi dinlerin de bir kısmında görülüyor işin ilginç tarafı. Yani işte bildiğimiz birçok yorumda da eşrefi mahlukat diye işte insanın en mahlukların, bütün yaratıkların en e, e, şereflisi, en yücesi olduğu ve dolayısıyla da doğaya hükmedebilecek bütün kapasiteye de sahip olduğu anlayışı var. Bu ilginç bir yani hem layık hem de e, yani layık ve seküler hem de bayağı kuvvetli dini, dini bütün bir yaklaşımda da aynı noktada doğaya hükmetme noktasında buluşma gibi ironik de bir durum çıkmıyor mu ortaya? Nasıl diyorsunuz buna? Evet, aslında galiba çıkıyor. Yani bu şekilde düşünmemiştim ama bu insan merkezli düşünce biçimi, antroposentrik evet. düşünce tarzı aslında sahiden çok derinlerinde var insan düşüncesinin genel olarak. Düşünce tarihinde de, felsefe tarihinde de Sıkça karşımıza çıkan bir şey ve bir anlamda e, bu aydınlanmacı e, düşünceyle daha belki e, dini temelleri olan e, düşüncenin ikisinin de ortak bir e, faydası kaynağı e, olarak belki bu anlamda görülebilir. Evet, çok kuvvetli da... bir ikili ayrım varmış gibi geliyor halbuki bu noktada ortak fayda e, oluşturabiliyor böyle bir şey ilginç yani. Evet bence de bu ilginç bir gözlem bu e, bağlamda belki şu da söylenebilir bu insan merkezli e, düşünceleri e, ya da düşünce okullarını belki en çok zorlayan konulardan bir tanesi e, insana e, insan olmayan ama insana e, zihni özellikleriyle ve vasıflarıyla yakın gelen diğer canlılar konusunda ne yapmaları gerektiği meselesi. E, bunu da söylüyorum. Çünkü işte 3-5 hafta sonra bu e, din felsefesi temasını e, ahlak meselesine oradan insan doğasına bağlayıp belki e, primatolog Franz Deval'ın geçen hafta bahsetmiştik. Hı hı. The Bonobo and the Atheist diye e, yeni çıkmış kitabından evet, e, Bonobo söz ateist. Evet. Bonobo ve Ateist. E, kitabın alt başlığı da primatlar arasında humanizmayı ararken öyle koymuş Franz de Waal öteden beri insan doğası meselesini insana yakın ama insan olmayan diğer canlıları inceleyerek gündeme getiriyordu şimdi de dini inanç konusunu gündeme getiriyor ve ahlakla dini inanç meselesini de inceliyor filan ee, İlginç bir kitap ben de sizin öneriniz üstüne edindim hemen okumaya başladım ee, Bu e, Franz Eval'ın yazdığı türde şeyler e, insan merkezli düşünceyi yerinden oynatıp e, Daha insanı e, alçak gönüllü bir yere oturtan evet. doğa içinde e, Başka bir bakış açısıyla e, yaklaşıyorlar ve e, sizin de dediğiniz gibi belki bir e, gerek dini gerek e, seküler düşüncenin ortak faydası olan bu insan merkezliliği e, ciddi şekilde rahatsız ediyorlar. E, mesela e, buna Descartes'in işte modernist düşüncenin, modernitenin belki en önemli ilk e, düşünürlerinden temellerini atan e, rasyonalist e, Tersifeci Descartes'in buna cevabı bir ikilik yaratarak bu meseleyi çözmekti. Ruh ve beden diye bir ikilik, ikilik varsayımıyla başladığınız zaman beden dünyasına diğer bütün canlıları ekleyebiliyorsunuz. Yani Descartes'yi dolayısıyla kabul ediyordu beden bedensel olarak. Bize çok benzeyen başka varlıklar, yaratıklar var. İşte şempanzeler var, orangutanlar var. O zaman henüz bonobolar bilinmiyordu. Dolayısıyla bonobolar hakkında bir şey yazamamış. Ama bu beden dünyasının meseleleri, halbuki insanı insan yapan daha önemli bir vasıf akıl. Aklımız ise beden içinde bulunmayan ya da beden dünyasında bulunmayan Fiziksel olmayan, ruhani dünyada bulunan bir vasıf. E, oradan da, e, pay almış olan bir tek biz insanlar varız, başka kimse yok. E, bu şekilde baktığınız zaman hem e, hayvanlarla olan, diğer canlılarla olan bizim benzer taraflarımızı bir anlamda kabul etmiş gibi e, oluyorsunuz bedensel olarak. Ama öte yandan insan merkezli düşünceyi de korumuş oluyorsunuz çünkü aslında iş akla geldiği zaman e, o bir tek bizde var. bir e, işin içinden çıkıyorsunuz. Fiyerarşide evet, e, kendimizi en üst sıraya oturtabiliyoruz. E, e, hem en üst düzey hem de belki neredeyse başka bir klasmana. Yani e, e, bir e, süreklilik içinde ya da bir kontinuum içinde yer almayacak bir şekilde bambaşka bir yere oturtabiliyoruz tabi bu tür düşünceyi de yine en çok sarsan işte bu 20. yüzyılın ikinci yarısındaki primatoloji çalışmaları evet. büyük ölçüde oldu yani bir tek bizde akıl var diğer başka canlılarda yok diyoruz bunu nereden çıkartıyoruz mesela araç gereç kullanabilen bir tek biz insanlar varız Sanıyorduk. Ee, Öyle işte Jane Goodall e, dikkatli gözlemler sonucunda şempanzelerin de aslında e, araç gereç kullanabildiğini gösteriyor. E, peki dil diyoruz e, belli bir e, sofistikasyon içeren bir komünikasyon sistemi kullandığını e, bir sürü canlı türünün ortaya çıkartıyor bu konuda çalışan insanlar. Dolayısıyla giderek bu Kartezyen ikilik aslında eriyor. insanla hayvan ya da diğer canlılar arasındaki bu kategorik farkın sınırları giderek aşınıyor. Evet. Öyle olduğu zaman bu şey de antroposentrik insan merkezli düşünce de aslında aşınmış oluyor, aşınmış oluyor ve. Bence burada eğer bitiyor artık süre, fakat bunu sürdüreceğiz herhalde. Dediğim daha epey. Evet, yani en son şunu diyecektim, bu aşınma, bu ikilikteki ve insan merkezi düşüncedeki aşınma aslında din felsefesindeki meseleleri de etkiliyor. Her şeyin felsefe içinde özellikle birbirine bağlı olduğunu zaten biliyoruz ama bu şekilde hiç alakası yokmuş gibi gözüken, alanlardan birbirleri arasında etkileşim görmek aslında bence çok heyecan verici. Yani primatolojiden başlayıp din felsefesinde bitirmek işi mesela biraz 21. yüzyılın interdisipsiner düşünme tarzına ilişkin bir şey gibi geliyor. E, bu e, varlık argümanları dedik orada kaldık onların ne olduğunu da belki e, gelecek hafta konuşarak e, devam e, edelim devam peki çok teşekkür ederiz Güven Bey görüşmek üzere ben teşekkür ederim görüşmek, görüşmek. üzere Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41